Şeytanla karşılaşsaydınız ne yapardınız? 2. Emre Acar Değerli kardeşim, Allah Sübhanehu ve Teala bütün insanda o kadar rahmet etmiş, lütufkar da davranmış ki, bizleri şeytanla düşmanımız olarak tanıştırdıktan sonra, çaresiz bir şekilde bırakmamış, bu meseleyi dert edinen insanlara uygulayabilecekleri çözümleri de ortaya koymuştur. Bunları Rabbimizin sunduğu şekilde, ben de sizlere arz etmeye çalışayım. Allah'ı zikretmek İnsanın kendisini şeytandan muhafaza etmesinin en güzel yöntemi, Allah'ı hayatının her alanında zikretmesi ve sürekli O'nunla beraber olmasıdır. Düşünün, bir yerde hırsızlık yapılıyor. Siz de yapılan hırsızlığı görüyorsunuz. Sizin o anda hırsızla mücadele etmeniz yorucu, uzun bir uğraş olacaktır. Ama orada hemen 155 polis imdadı ararsanız, hırsız kısa zamanda etkisiz hale getirilecektir. İşte bizlerin de şeytanla karşılaştığımızda, defol başımdan melun iblis deyip, ondan kurtulmak için bir takım uğraşlar sarf etmemiz uzun ve yorucu olacaktır. Fakat her şeyin Rabbi olan Allah'a sığınsak, onu hemen orada zikretsek, o karşılaşmada, Kendimizi şeytandan daha rahat koruyabiliriz. Allah'ı zikretmek, kul ile Allah arasındaki en güzel iletişim, kulluğun en belirgin vasfıdır. Aynı zamanda bu Rabbimizin bizim üzerimizdeki haklarından ve emirlerindendir. Eğer bu sorumluluk yerine getirilmezse, itaatsizliğin cezası olarak şeytanın başımıza bize musallat edilmesi ve kendimizi unutmamız gibi, Dünyada verilebilecek en ağır cezayla karşılaşırız. Allah Subhanahu ve Taala şöyle buyuruyor. Kim Rahman'ı zikretmekten yüz çevirirse, biz ona kovulmuş şeytanı musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz arkadaşıdır. Zuhruf 36 Kişinin arkadaşının iblis olması ne kadar vahim bir durumdur. Hiç kimse böyle bir arkadaşı olmasını istemez. Fakat bu istememenin kişiye fayda verebilmesi için Allah'ı zikretmesi, sürekli onunla beraber olması gerekir. Dikkat ederseniz bugün hayatımızda kötü arkadaşlarımızın olması, kötü ortamlarda bulunmamız, şeytanla çok karşılaşmamız Allah'ı zikretmememizden kaynaklanıyor. Çünkü Rahman'ı hatırlamayınca kendimizi Sorumluluklarımızı, kötü kişileri arkadaş edinmemeyi, uzak durmamız gereken ortamlardan uzak durmayı unutuyoruz. Bu Rabbimizin bize verdiği cezadır. Allah şöyle buyuruyor. Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine kendilerini unutturduklarından olmayın. Haşır Suresi 19 Ayetin öğrettiği üzere, Kişi şeytanın unutturma komplosundan kurtulabilmesi için Allah'ı unutmaması onu her daim hatırlaması gerekir. Ha keza iblisin korkutmalarından kurtulabilmenin yolu da Allah'ı anmaktan geçmektedir. Allah'ı hatırlayan onun zikriyle dolu olan kalpler, şeytanın korkutma desisesiyle karşılaşsa da bundan etkilenmez. Bu kalpler her daim huzur içerisindedir. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı anarak huzur bulur. Rad Suresi 28 Kendimizi ve başkalarını selamette tutmak adına Allah'ı zikretmek gerekir. Zikir, o an Rabbimizin yapmamızı istediği şeyi hatırlamak ve O'nu icra etmek ve O'nunla beraber olmak demektir. Bir Müslümanı düşünün. Ya Allah! Ya Allah diyerek Rabbini zikrediyor. O anda yanı başında bir takım insanlar televizyon izliyor, dedi kodu yapıyorlar. Günah işleyen bu insanların içinde zikir yapan bu adama Allah'ı zikrediyor, hatırlıyor diyemeyiz. Bu durumda kişinin zikir yapmasının ölçüsü Allah Allah demek değil, bilakis kişinin o an televizyonu kapatması, günah işleyenlerin günahını engellemesi, orada. Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmesi, sözü başka noktaya çekmesi, bunlara gücü yetmezse orayı terk edip gitmesidir. Çünkü Rahman'ı hatırlasaydı, Allah ondan bunları söylemesini ve yapmasını talep edecekti. Zikir, Allah'ın zatını zikretmek değildir. Böyle olsaydı sabahtan akşama kadar Allah Allah diye dönen sofilerin, nakşibendicilerin, şeytanla muhatap olmaması gerekirdi. Fakat bugün onların iman noktasında iblis ile karşılaşıp tuzaklarına yem olduklarını görmekteyiz. Bu sebeple zikir Rahman'ın zatını değil o an bizden ne istediğini bütünüyle hatırlamak ve ifa etmektir. Örneğin sofraya otururken Rabbinizi hatırladınız, besmele çektiniz. Fakat yemeğin ortasında ve sonunda Rabbinizi hatırlamadınız. Yemek boyunca çok rahat bir şekilde kimseyi umursamadan yediniz. İşte yemeğin sonuna kadar Rahman'ı unutup sadece sofranın başında besmele çekmeniz Allah'ı zikrettiğinizi göstermez. O an sizin Allah'ı zikretmeniz, sofranın başında, ortasında, sonunda Rabbinizi hatırlayıp besmele çekmeniz, sağ elle yemeniz, karnınız tam doymadan sofradan kalkmanız, Yediklerinizi komşunuz ve kardeşiniz için de istemenizdir. Kişi Allah'ı hayatın her alanında, kalbiyle, lisanıyla ve bedeniyle zikredip, Rabbimizin o anki isteklerini ifa etse, bir gün karşılaşacağı şeytandan kendisini kolay bir şekilde muhafaza edecektir. İhlaslı olmak İhlas, zor elde edilmekle beraber, Elde edildiğinde mükafatı dünyada hiçbir şeyle kıyas edilmeyecek kadar fazla ve yüksek olan bir ameldir. Bütün amellerin makbulü ihlasla olduğu gibi, bütün şeytanlardan korunmanın en güzel yöntemi de ihlastır. İşte ihlasın kişiye kazandırdığı en büyük mükafat budur. İblis, ihlaslı kulları tuzaklarıyla kandıramayacak, Onlara şükretmekten alıkoyamayacaktır. Şeytan Rabbinden izin aldıktan sonra şu sözleriyle bu gerçeği ilan etmektedir. A'raf suresi 16 ile 17. ayet. Ey Rabbim! Senin beni saptırdığın gibi ben de senin kullarının yoluna oturup sağdan, soldan, önden ve arkadan yaklaşacağım. İhlaslı kulların hariç sen onların çoğunu Şükreder bir halde bulmayacaksın. Evet, şükredemeyecek, desiseler ve vesveselerle helak olacak kişi ihlası olmayandır. Örneğin görevi sohbet ortamlarında çay dağıtmak olan bir Müslümanı düşünün. Bu Müslüman sorumluluğunu yerine getirirken, ihlaslı olmazsa şeytan onu işini dikkatle yap ki insanlar yaptığını beğensinler diyerek veya daha önemli görevler varken sana insanların ağız kokusunu çekeceğin, ayaklarında bilfiil fiil dolaşacağın iş vermişler diye vesvese vererek onun amelini helak edecektir. Bu adama hangi görev verilirse verilsin, bir kere ihlasını zedelediği için verilen bu görevlerden randıman alınmayacaktır. Ama ihlaslı olan kişi bu tuzaklarla karşılaşsa da onun hayatında, herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Değerli kardeşim, Yukarıda yazılan konuları hayatına yansıtırsan, kendini ve ümmeti bütün şeytanın şerlerinden muhafaza edebilirsin. Fakat bunları pratikte uygulamak, şeytanla bir daha karşılaşmayacağını göstermez. Sadece o, habis varlığa karşı kendini muhafaza etmeni sağlar. Rahmanımızdan dileğimiz, Bizleri zikir ehlinden ve ihlaslı olanlardan eylemesi ve ihlası bize kolaylaştırmasıdır. Bütün doğrular Allah'tan, yanlışlar ise şeytan ve bendendir. Davamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 6. sayısında yayınlanmıştır.